Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Dünya Kupası'na 2022 yılında ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, küresel ısınmanın etkisiyle her yıl artan sıcaklıklarla mücadele etmek için sokaklara dahi klima yerleştiriyor. Yaz aylarında sıcaklığın 46 dereceyi bulduğu Katar'da çoğu kapalı alanda dahi klima olmadan yaşamak mümkün değil. Euronews'dan Enes Günaydın'ın haberine göre buna ek olarak Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında stadyumlara da klima koyan Katar, yayaların yoğun bulunduğu açık alanlara da benzer uygulama yapacağını açıkladı. Şehirlerdeki sokakların yanı sıra açık hava pazarlarını yerleştirecek klimalarla Katarlılar aşırı sıcaklarda dahi dışarı çıkabilecek. Her ne kadar iklim krizi tüm ülkeleri tehdit etse de dünya çapında yükselen sıcaklıklar Katar'da çok daha fazla hissediliyor. The Washington Post'ta konuşan Katar Çevre ve Enerji Araştırma Enstitüsü'nden Muhammed Eyüp küresel olarak ortalama 2 derecelik artışın dahi Orta Doğu'da büyük bir etkiye neden olacağını ifade ediyor. Eyüp zaten sıcak olan bu bölgede 4 ila 6 derecelik artışlardan bahsediyoruz. Bunun halk sağlığı ve verimini nasıl etkileyeceğini araştırıyoruz açıklamasını yapmış. Katar'da yaşayan nüfusun tehdit eden bir diğer olgu da yüksek nem oranları. Açık alanlara yerleştirilecek klimalar nem oranlarını da düşürecek. Dünya Bankası verilerine göre kişi başı karbon salımının en yüksek olduğu ülke Katar. Bunun yanında sokaklara konulacak klimalar içinde kullanılan enerjinin yenilenemez kaynaklardan yani fosil yakıtlardan elde edilmesi bekleniyor. Dolayısıyla küresel iklim değişikliğini daha da kötü hale getirecek. Ayrıca klimanın bir taraftan soğuk üfleyebilmesi için başka bir alana sıcak aktarması gerekiyor. Bu yeni proje sayesinde Katar'da şehirler soğurken şehir dışındaki kısımlarında daha da ısınacağı anlamına geliyor. Akıl karı değil. Kopenhag merkezli bir bira üreticisi sürdürülebilir kaynaklı ağaç liflerinden yapılan ilk kağıt bira şişesini duyurdu. Bira üretiminde sıfır karbon emisyonu elde etmeye çalışan firma bu malzemeden yapılan şişeleri geliştirmeyi planlıyor. İki prototipi duyuran marka şişelerin geri dönüşümüne tamamen uygun olduğunu Ve iç bariyerler sayesinde sıvıyı güvenle taşıacağını söylüyor. Öte yandan söz konusu iç bariyerlerin polimerlerden yapıldığı açıklandı. Polimer moleküllerinin ortak bağ kurarak oluşturdukları yapıya yani plastik maddelere deniyor. Ancak şirket hiç polimer kullanmadan tamamen biyolojik malzemelerle hazırlanacak şişeler üretmeyi hedeflediğini ifade etti. Söz konusu prototipler şirketin bira fabrikalarında sıfır karbon salımına ulaşma hedefinin bir parçası. Marka ayrıca 2030'a kadar değer zincirindeki karbon ayak izinde de %30 azaltmayı hedefliyor bütün bu projelerde. Ekolojik felaket bilim insanlarının ruh sağlığına zarar vermeye başladı. Üst düzey araştırmacılar bu alanda çalışanların desteklenmesi ve ağlamalarına izin verilmesi gerektiğini söylüyor. Önde gelen araştırmacılar birçok bilim insanının ekolojik krize dair yoğun bir keder yaşadığını ve bu duygusal travmayı göz ardı etmenin büyük riskleri olduğunu söyleyen açık bir mektup yayınladı. Science adlı akademik yayında yer bulan makale, akademik kurumların bilim insanlarını desteklemeye ve ekolojik kederlerini profesyonelce ele almasına izin vermeye çağırıyor. Tabii ki bu durumda dünyanın gidişatında depresyona düşmemek neredeyse imkansız diyebiliriz. 1901 yılından bu yana meydana gelen 33 El Niño'yu inceleyen Havai Üniversitesi'nden bilim insanları, Büyük Okyanus'un Ekvator bölgesinde ıstan ve yer küre çapında ekstrem hava koşullarını tetikleyen El Niño'lar'ın 1970'lerden bu yana sıcak sularda daha batıda oluştuğunu ve bu durumunda El Niño Güney salımlarını güçlendirdiğini gözlemledi. Uzmanlar güçlü El Niño'ların Avustralya ve Hindistan gibi ülkelerde kuraklığa Kaliforniya gibi yerlerde de sellere neden olacağını söylüyor. Ayrıca araştırma ekibinin lideri Bin Wang, dünyada yeni ortalama sıcaklık rekorlarının kırıldığı 1982, 97 ve 2015'teki üç süper El Niño'nun batıda başladığına dikkat çekti. El Niño sırasında büyük okyanusta daha fazla, hatta Pasifik Okyanusu'nda ise daha az kasırga meydana geliyor. Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir araştırmaya göre 1997-98 yıllarında etkili olan en az 32 milyar dolarlık zarara yol açan El Nino nedeniyle binlerce kişi fırtına ve sıcak hava dalgaları ve sel ve kuraklık yüzünden yaşamını yitirdi. Evet ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yar. Bugünlük sizlere Pozi.org'dan Pozi mutlu bir haberle veda edelim. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağı Milli Parkı şefliği Kaz Dağları'nda ilk defa tespit edilen bir tür hakkında bilgilendirme yaptı. Kony başlı çekirge, bilim kurgu filminden fırlamış gibi başlığıyla sosyal medyada paylaşılmış ve şöyle dönüyor. Dünyada biyologlar tarafından yaklaşık 1,5 milyon tür tanımlanıp isimlendirilmiş. Bunların 280 binden fazlası bitki, yaklaşık 50 bini omurgalı, 750 binden fazlası ise böcek. Her yıl bu listeye yeni türler ekleniyor. Toplam canlı çeşitliliğinin 5 milyonla 30 milyon tür arasında olduğu tahmin ediliyor. Darıdere Tabiat Parkımızda ilk kayıt olarak Kazdağ Milli Parklar Şefliği personellerinden veteriner hekim Ertan Şenör tarafından görüntülenen ve Doktor Tuba Öncül Abacıgilt tarafından teşhisi konulan koni başlı çekirge hem IUCN Kırmızı Liste sınıfları arasında ve ölçütlerinde de yer alıyor